Türkçe deri Masalları Yasak Orman Evvel zaman içinde İskoçya'nın Selkir Krallığında Janet adında kızı olan bir kont yaşarmış. Kızını dünyadaki her şeyden daha çok severmiş. Janet'ın güzel, sevgi dolu ve nazik bir yüreği varmış. Aynı zamanda cesur, gözü pek ve macera perestmiş. Krallığın uzak köşesinde Katirog ormanı varmış. Janet orayı keşfetmek istiyormuş. Ama baba, bütün gün oyun oynayıp, elbiselerden söz edip, makyaj yaparak sarayda ama Bundan nefret ettiğimi biliyorsun. Bunun yanı sıra okçuluk, karate ve rafting yapıyorsun. Ve bu ormana gitme işi de nereden çıktı? Ama ormana neden gidemiyorum? Orman krallığımıza ait değil mi? Milyonuncu kez söylüyorum canım, o orman büyülü. Ormandaki perilerin yolculara kötü oyunlar yaptığı biliniyor. Ne tür kötü oyunlar baba? Bilmiyorum. Oraya hiç gitmedim. Ya hepsi söylenti ise? Ormandaki ağaçlarda muhteşem kuşlar ve hatta otlakta zarifçe gezinen benekli bir geyik bile gördüm. Bunlar perilerin kötü oyunlarıysa? Oradaki kuşlar ve hayvanlar bu kadar canlı ve mutlu olur muydu? Orası harika bir orman. Lütfen keşfetmeme izin ver, lütfen. Krallığımızdan üç kuşaktır hiç kimse oraya gitmiyor, Janet. Çünkü o kuşaklardan hiçbiri oraya niye gitmemesi gerektiğini bilmiyordu. Lütfen baba, gitmek istiyorum. Bu saçma bir korku. Beni daima koruyamazsın, öyle değil mi? Artık yetişkinim baba. Pekala. Senin için bir grup top... Baba, başımın çaresine bakabilirim. Refakat edecek kimseye ihtiyacım yok. Tehlikeli bir şey olursa söz veriyorum, geri geleceğim. Dikkatli olacak mısın? Söz veriyorum. Mua! Ertesi gün, Janet ormana doğru yola çıkmış. Çok güzelmiş. Renkli kuşlar, devasa ağaçlar... Kristal berraklığında pınarlar. Aniden etrafındaki ağaçlar şiddetle sallanmış. Bir sarmaşık onu yakalamak için üzerine atılmış ama canı tek bir taklayla tam zamanında ondan uzaklaşmış. Kimsin sen? Ormanımda ne yapıyorsun? Bu orman krallığımızın bir parçası. Asıl ben sana kimsin sen diye sormalıyım. Bu oh, senin son fırsatın kızım. Üçe sayıncaya kadar ormanı terk et. Yoksa seni hiç kimse kurtaramaz. Ortaya çıkıp dövüşecek cesaretin olsaydı senden korkabilirdim. Saklanırken tehdit savuran birini dikkate bile almam. O zaman ne yapabileceğimi göstereyim. Aniden yapraklar ona doğru koşup saldıran korkunç orman perilerine dönüşmüş. Ama Janet hepsini savuşturmayı başarmış, bir sopa kapmış. iki taşı birbirine sürtüp ateş yakmış ve perileri meşaleyle tehdit etmiş. Birinin ceketi tutuşmuş. Janet bunu görmüş, sıçramış ve küçük periyi yakalamış ardından ateşi söndürmek için kınağa atmış. İyi misin? <gülüyor> Hayatımı kurtardın. Sana saldırdım ve sen hayatımı kurtardın. Bak, buraya savaşmaya gelmedim. Sen ve peri arkadaşların isterseniz ormanda kalın ama... ...burayı keşfetmemize de izin verin. Burada zaman geçirip güzelliklerinin tadını çıkarmak istiyorum. Hepsi bu. Bunun için şefimiz peri Tamlin'le konuşman gerekiyor. Aynen gök gürlemiş, ve tam gün, ağaçların arasından ortaya çıkmış. Janet değil mi? Perilerimden birinin hayatını kurtardın. Bunun için teşekkür ederim. Ben ormanın koruyucusuyum. Şimdi gitmen lazım. Bu orman çok tehlikeli. Ormanın koruyucusu sen misin? O zaman her köşesini biliyor olmalısın. Neden rehberim olup bana etrafı göstermiyorsun? Ne de olsa teşekkürler sözle değil, davranışla daha değerli olur değil mi? Madem öyle, rehberim olarak bana teşekkür et. Gerçekten çok kararlı olduğunu görüyorum. Sana etrafı göstermeyi isterim. Benimle gel lütfen. Tamlin, Janita ormanın en özel ve sihirli bölümlerini göstermiş. Çan çiçekleriyle kaplı bir tepe, sanki kalın mor bir halıyla kaplanmış gibi görünüyormuş. Altın kelebeklerle dolu bir vadi, Janet'ın daha önce hiç duymadığı kadar güzel şarkılar söyleyen kuşların olduğu bir kuşhane. Harikaymış. Orman çok güzelmiş. Ve ne kadar çok yer görürseniz o kadar çok görülecek yer kalıyormuş. Janet oraya her gün gitmeye başlamış. Ve Tamlin rehberlik için daima orada oluyormuş. Günler geçtikçe arkadaşlıkları da ilerlemiş. Birlikte gün doğumlarının ve batımlarının tadını çıkarmışlar. Pikniğe gitmişler. Ve kayıkla dolaşmışlar. Gülmüşler ve tartışmışlar. Birkaç aylık tanışma ve birbirinden hoşlanma sürecinden sonra güzel bir aşk hissetmeye başlamışlar. Ama Janet, Tamlin'de hep bir hüzün hissetmiş ve o gün hüzün her zamankinden daha derinmiş. Tamlin, sorun ne hayatım? Neden bu kadar üzgün görünüyorsun? Ah, yani hislerime değer mi veriyorsun? Ah, seni seviyorum. Bu yüzden mi bunca zamandır bana hayatımla ilgili hiçbir şey sormadın? Nasıl peri kraliçesinin zavallı orman koruyucusu olduğumu merak etmedin mi? Kim olduğun umrumda değil Tamlin. Ama lütfen bana ne olduğunu anlat. Ah, ama kim olduğum benim umurumda. Beni sevemezsin Janet. Birbirimizi görmeyi bırakmak zorundayız. Aa, neden böyle söylüyorsun? Biliyor musun? Aslında ben de bir insandım. Ne? Ben çok küçükken ailemi kaybetmişim. Onları hatırlamıyorum bile. Aa, buna çok üzüldüm. Büyük babam beni evlat edinmiş. Yıllar sonra birkaç arkadaşı ve torunlarıyla beraber... Bu ormana kamp yapmaya gelmişiz. Ama ormana girdikten sonra aniden kendimi yorgun hissetmişim ve geride kalmışım. Ne zaman ve nerede uykuya kaldığımı hatırlamıyorum. Uyandığımda bu tuhaf yerdeydim. Peri kraliçesinin topraklarında ve görünüşüm de bu hale gelmişti. Galiba uykuya kaldığımda beni kaçırmış. O günden beri de kaç yüzyıl geçtiğini bilmiyorum. Gündüzleri ormanı koruyorum. Ve karanlık bastıktan sonra kendimi peri kraliçesinin ülkesinde buluyorum. Ben de seni seviyorum, Cenet, Ama biz birlikte olamayız. Buna izin vermeyeceğim. Bu nasıl bir hayat olur, Cenet? Ben bir peri ve başka bir perinin tutsa iken... Peki büyüyü bozmanın bir yolu yok mu? Bir yolu var. Ömrümüz boyunca belki de sadece tek bir fırsat olacak. Ne yapmam gerektiğini söyle bana. Söz ver bana. Eğer bu da işe yaramazsa beni unutacaksın, Cenet. Tamlin, benim yerime karar verme. Seni seviyorum. İnsan ya da peri olman umrumda değil. Hayatımızın sonuna dek böyle olması gerekiyorsa seninle buluşmaya devam edeceğim. Ama evet, mümkün olursa seni kurtarmayı istiyorum. Nasıl? Söyle. Semhei'nin yaklaşan yeni ay gecesi özeldir. Ve yalnızca yüzyılda bir gerçekleşir. Buradaki bütün periler cehenneme giderler. Gece yarısı ormanda yolların kesiştiği yere gelmeli ve peri grubunu beklemelisin. Üç kafileyle gelecekler. İlk ikisinin geçmesine izin vermelisin. Ben üçüncüsünde olacağım. Beyaz ata bineceğim ve kaşımın üstünde de altın bir halka olacak. Bana doğru koşup, atımın üstünden çekip sarılman lazım. Ve ne olursa olsun beni asla bırakmamalısın. Ancak o zaman büyü bozulabilir. Bunu yapacağım. Ertesi gece, Janet ormanın yakınında yolların birleştiği yere gitmiş ve beklemiş. Gece yarısından hemen sonra atların dal seslerini duymuş ve perilerin oluşturduğu ilk grup uzakta belirmiş. Janet geçmelerine izin vermiş. İkinci grup gelmiş. Janet onların da geçmesine izin vermiş. Ama atların çok hızlı koştuğunu fark etmiş. Tanli'nin atını yakalamasına imkan yokmuş. O da ağaca tırmanmış ve sağlam bir dalın üzerinde beklemiş. Üçüncü kafile yaklaştığında Tanlin'i görmüş ve mükemmel bir şekilde sallanmış. Bu ağzını geçip gitmeden önce Tanlin'i atının üzerinden çekip alabilmiş. Peri kraliçesi bunu görmüş. Tanlin bu ne cüret ve sen küçük kız. Bir insan nasıl olur da bir periyi sevebilir? Git buradan. Aşkın gözü kördür. Madem öyle, bakalım aşkın ne kadar güçlüymüş. Peri kraliçesi bir büyü yaparak Tamlin'i kaygan bir sürüngene dönüştürmüş... ...ve neredeyse Canıt'ın elinden kayıp düşüyormuş. Ama onu tutmayı başarmış. Sonra kraliçe Tamlin'i korkunç bir yılana dönüştürmüş. Canıt'tan kıvrılarak uzaklaşmaya çalışmış ama o yine de bırakmamış. Kraliçe Tamlin'i yanan korlar haline getirmiş... Janet acıyla çığlık atmış ama yine de onu bırakmamış. Eğer bu onu kurtarmak için tek şansımsa, özgür kalması için ne gerekirse yapacağım. Janet acıyla bağırmış. Ve gözyaşları korlara değdiği anda kor ateş sönmüş. Neler oluyor? Neden yakmıyorlar? Gerçek aşkın gözyaşları. Hiçbir kötülüğün bunlara karşı şansı yoktur. Yenildiniz kraliçe. Genetim ve sevgisi kazandı. Bir insan nasıl bir periye aşık olabilir? Peri kraliçesi krallığındaki ormanda kalabilirsiniz. Ama düşman değil de dost olarak yaşayabilir miyiz? İnsanlar ve periler. İnsanlarla arkadaşlık belki de peri kraliçesinin hazmedemeyeceği kadar zor bir durummuş. Atını sürüp gitmiş. Asla geri dönmemiş. Janet ve Tamlin bir süre sonra evlenmişler ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Peri kraliçesi gittikten sonra krallığın halkı korkmadan ormana gidip, çocuklarıyla birlikte kamp ve piknik yapmışlar. Ama ormanı en sık ziyaret edenler hep Janet ve Tamlin olmuş.